Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatü vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'a hamdü senalarla başlıyoruz. Bu Rasulüne salat ve selam ve onun kıyamete kadar bütün izleyicilerine inşallah kesintisiz salat ve selamlarımız devam etsin. Hümmeti Muhammed üzerinden halen mevcut bir çeşit faun ve belasını andıran COVID belasının da üzerimizden kalkmasını bu sebeple vefat eden kardeşlerimizin şehit mertebesine ulaşmalarını hastalarımızın da acilen ve menfi iz bırakmayacak şekilde ifaya bulmalarını Cenab-ı Allah'tan bütün kalbimizle niyaz ederiz. Değerli kardeşlerim, malum olduğu üzere geçen dersimizde başlayan firavun, Hamminden iman eden o müstesna işinin Musa aleyhisselam'a iman eden belli şartlarda imanını gizledikten sonra imanını açıklamakla almayıp almine Musa aleyhisselam'ın davetini Devletin, o zamanki devletin en zirvesinde bulunanlara pervasız bir şekilde gayet açık, net, anlaşılır bir üslupla açıkladığını gösteren bu muhteşem tablo bu dersimizde de devam edecek. 38. ayet-i kerimede almıştık. Onun söyledikleri devam ediliyor, devam ediyor, aktarılmaya. Astaydu billah. Vakal al-ladhi amana, ya kum ittebioni ahdikum sabil al İman eden kişi, kumim bana uyun, ben size dost doğru yolu göstereyim, sizi o yola ileteyim. Hatırlarda olduğu üzere 28. ayet-i kerimede de 29. ayet-i kerimede de belirtildiği gibi Kravun ben size görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola iletiyorum demişti. Şimdi vahye tabi olanın üslubu ile Vahiden uzak olanın üslubu bazı kelime benzerlikleri olsa bile hem mahiyet itibariyle farklıdır hem de kişilerin kendilerini doğru hakka uygun ifade etmeleri halinde nafızlarda da farklıdır. Yalnız muhtevada kalmaz, nafızlarda da kalır. Firavun bahsettiğimiz 29. ayet-i kerimede ne demişti? demişti ki, Ma öreyim illa ma aram. Allah Firavun, ma öreyim illa ma Ben size ancak gördüğüm kadarını gösteriyorum ve size dolayısıyla kendi görüşüme bağlı olarak kendi görüşüme göre en doğru yol hangisiyse onu gösteriyorum. Ama Firavun kavminden iman eden bu yüce şahsiyet kayıtsız ve şartsız söylüyor. Bana uyur. Bu şarttır. Karşılığı şartın cevabı dene ben de sizi dost doğru yola ileteyim diyor. Arkasından onlara bir manada devletin ve toplumun İleri gelenleri oldukları için melek dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in melek diye e, zikrettiği o halbur üstü topluluk dünyevi nimetler içerisinde son derece müreffeh ve üst seviyede gidiyor. Dolayısıyla dünyevi nimetler bakımından diğerlerine göre payları oldukça yüksek olanlardı. Bu bakımdan mümin zatın onları imana davet ettiği zaman ya ettiği o esnada ki bütün çağlarda bu böyledir. Bunlar kıyamete kadar benzer şartlarda geçerli olacak hakikatlerdir onlara dünyalığın sahip oldukları dünyalık imkanların, servetin, makamın, mevkiinin ve bunlara bağlı olarak itibar görmenin, güzel yemenin, güzel içmenin, güzel arabalara binmenin vesaire diğer bütün imkanlar, güzel evlerde oturmanın bütün imkanların, bu dünyevi imkanların kendilerini iman'a doğru adım atmakta geriletme ihtimaline karşı onlara içinde bulundukları durumun hakikatini de hatırlatıyor. Bütün bu saydığımız örneklerini verdiğimiz ve diğer örneklerin de genel kapsamına gireceği dünyevi her ne varsa onunla alakalı ilahi vahyin değerlendirmesini şöylece tercüme ediyor, ifade ediyor. O mümin kişi. Ya kavm, kavım, kulak verin beni dinleyin. Inna ma hazihi hayatü dünya. Meta. Bu dünya hayatı sizin bu çok değer verdiğiniz, sizleri yücelttiğini zannettiğiniz, ve elinizden kaybolmasını istemediğiniz kaybolması halinde yok olacağınızı, biteceğinizi, tüketeceğinizi, düşün tüke, sizi tüketeceğini düşündüğünüz bu dünya hayatı aslında bir metadan ibaret. Yani azıcık bir yararlanmadan ibaret. Kelime belirtisiz gelmiş. Arapçada bu gibi yerlerde Belirtisizlik umum ifade etse de kapsamı itibariyle çok cüz'idir. Yerine göre umum da ifade eder ama bu gibi yerlerde kapsamı alanı çok cüz'i. Yani sizin bu dünya hayatınız ancak kısa süreliğine bir yararlanmadır. Azıcık bir yararlanmadan ibarettir. Daha öteye gidemez. Öyle ebediyete doğru, ebediyete kıyasla dünya hayatı nedir ki? Okyanuslarda bir damla bile teşkil etmez. Çünkü ebedilik kavramı bizim kavramını bizim tasavvur etmemiz çok zor. Çünkü zihnimiz sonsuzluk desek bile sonsuzluğun ne olduğunu Kestiremeyiz, anlatamayız. Çünkü biz ölçekli düşünebiliyoruz, sınırlı düşünebiliyoruz. Her şeyimiz olduğu gibi bunu yani ebediliği tasavvurumuz da sınırlıdır. Ama şöyle bir örnek verelim. Bir e, muhterem hocanın yazısında okumuştum. Takribi bir örnektir yani yakınlaştırıcı bir örnek. Dünyanın yaratılışından kıyamete kadar gelecek olan insan sayısını düşünün. Bunların her birine verilmiş olan bir ömrü toplayın. Karşınıza belki okuyamayacağımız bir rakam çıkacak ve bunu biz yıl diye ifade Bu tasavvur edemeyeceğimiz Büyüklükteki bırakan bile nedir? Bizim için anlaşılması, kavranılması zor bir zamanı, uzun zamanı ifade edeyim. Ben o Hoca Efendi'nin söylediklerine ilave olarak, diğer canlıların ve kıyamete kadar var olmuş ve olacak Diğer cansızların ömürlerini de toplayalım, ekleyelim. Karşımıza ne çıkacağını ifade etmekten aciz olacağımız bir rakam çıkacak. 10 üzeri kim bilir sonsuza kadar sıfır. Onu da Allah anlatamayacağım söyleyeyim. İşte ebedilik... Bizim şu ifade edemediğimiz ve kavramakta zorlandığımız sonsuzluktan da öte bir şeydir. Çünkü sonu yok. Bütün bunların bile sonu var. İfade edemesek bile sonu var. Ama ahiretin öyle bir sonu olmayacak. Şimdi o hayata nisbetle dünya hayatı ne ifade eder? Basit bir yararlanma vaktinde ibarettir. Çok sınırlı. Söz edilmeye hatta değmez. Ama Cenab-ı Allah bu hayata öyle bir hakikat yerleştirmiş ki ameliniz hangi istikamette tecelli ederse ebedi mükafatınız veya cezanız da ona göre gerçek. Onun için 40. devamında şöyle diyor. Asıl dünya hayatı metadır. Karşılaştırma yapıyoruz ahiretle beraber Cenab-ı Allah diyor. Dünya hayatı azıcık bir yararlanmadan imarettir. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ve şüphesiz ahiret istikrar bulunacak. Yerleşilecek. Kalınacak. Çıkmamak üzere kalınacak bir yurt olacaktır. Ebedilik yurdudur. Ahirette gelince şüphesiz o ebedilik yurdudur. O halde bu dünyada bu kısacık dünya hayatında yaptıklarınız ne? Ve bunun karşılığı nasıl görünecek? Cenab-ı Allah herhangi bir şekilde kimseye zulmeder mi? Etmez. İşte bunun tecellilerinden bir tanesi de bu ayet-i kerimedir. ayet-i Kerime. Diyor ki Ben amile seyyiyeten felan yücze illa mitle Bir günah işleyen ancak onun misliyle cezalandırılır. Burada müminin üzerinde durduğu konu iman ettiği, iman olduğu için buradaki seyye, yani kötülük ve günah anlamını verdiğimiz bu kelime küfür anlamındadır. Kim küfür günahını işlerse fela yucza illa mitleha. Ancak onun misliyle cezalandırılacaktır. وَمَا الْعَمِلَ صَالِحًا min ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ Çok önemli bir kayıt. Kim de mümin olduğu halde, mümin olarak erkek yahut kadın olsun salih bir amel işlerse فَاُلَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ İşte onlar cennete gireceklerdir. Ve yuruzakûne fîhâ bighayrî hisâdâ. Ve orada onlara hesapsız, hesaba katılmadan, ölçekle, kileyle, sayıyla değil, hesapsız. Rızıklanacaklar. Aynı zamanda hemen dünya ile ahiret hakkında, cennet bilhassa elbette, bir fikir veriliyor bu ayet-i Dünya hayatı için bir meta diyor. Kısa süreli bir yararlanma dedi. Cennetteki rızık ise hesapsız rızık olacak. Hesapsız. Gerek bir defada verilip alınabilecek rızık, gerek cennette kalındığı sürece devam edecek olan rızık hesapsız olacak. Bunun sonu gelmeyecek. Sonsuz alınacak olan, karar yurdu olan cennette sonsuz ve hesapsız rızık. Böylelikle mümin bu hataplarına içinde bulundukları dünyalığın servetin, debdebenin, ihtişamın ahirete göre kıymetinin ne olduğunu, oranının nisbetinin ne olduğunu yapmış olmaktadır. ifade etmiş, anlatmış Burada şu kayda dikkat edelim. Daha doğrusu ayet kerimede önemli vurgular var. Men amel salihan min zekerin aunta. Allah'ın bakacağı amelde bulunanın erkek mi dişi mi olduğu değil, güzel mi çirkin mi değil, şu kavimden mi bu kavimden mi değil, küçük mü büyük mü değil. Erkek veya dişi olsun hiç fark etmez. Ama bir şart var. Vehu mu'min. Mümin olduğu halde kim erkek veya dişi olarak salih bir amel işlerse, o mümin olduğu halde bunu yaparsa işte onlar cennete gireceklerdir diye devam. Ediyor. Peki salih amel'in şartları ne? Burada vehu mu'min şartını gördük. Demek ki bir amelin salih olabilmesi için birinci şart nedir? İman ile yapılması. İkinci şart nedir? Amelin salih olabilmesinin ikinci şartı, iman ile yapılan o amelin ihlas ile yapılmasıdır. Beyyine suresindeki ve benzeri birçok ayet-i kerimeler. İlla liya'budullahi muhlasine Din ve benzeri buyruklar nasıl, nasıl olmadan amelin kabul olunmayacağının helal ortaya. Yani onlara ancak dinlerini halis kılarak, Allah'a halis kılarak ibadet etmeleri emru. Onlara verilen başka bir emri yok. Bunun ile alakalı birçok ayet kelime, birçok hadis şerif var. Onları unutul sırası şimdi değil. İkincisi ise ki biz amel edeceğiz da. Bu amelimiz neye göre olacak? Bu sorusu, bu sorunun cevabı gayet açıktır değil mi? Elbette Allah'ın vahyine göre. Allah'ın vahyinin tecelligahı olan namaz ve sünnete göre olması şart. Allah bize namaz kılmayı emretmiş, zekat vermeyi emretmiş, cezaları tahin ve tah tahdit etmiş, suçları tahin ve tahdit etmiş. Hatta hayatımızda bize lazım olacak her şeyi hatta hangi usul ve çerçevede düşüneceğimizi bile tahdit etmeyi belirlemiyor. O halde evvela Allah'ın ibadet dediğinden başka ibadet yoktur. Saniyen ibadet Allah'ın emrettiği, Rasulünün gösterip tabbik ettiği, irşad ettiği şekilde yapılır. Ben yani Cenab-ı Allah zekat vermiyor. Zekat malın temizlenmesidir. Ben malımın yüzde birini verirsem temizlenmiş olur. Veya ya ben malımın hepsini de versem temizlenmiş olmaz. Allah gibi bir kuruntu üretecekler insanlar. Zekat ismetini ona göre tayin edecekler. Yok. Veya biz kendi kendimize bir namaz icat edeceğiz. Yok. Zekatımız da, namazımız da, diğer bütün amellerimiz de. Eğer şeriatin, kitabın ve sünnetin o konuda bir hükmü, bir açıklaması varsa, onlara göre olması ve yapılması halinde ne olacak? O zaman amel akbul O, o halde tekrar kısaca özetleyelim, hatırlatalım, sayalım. Bir amelin salih olabilmesi için bir iman ile olacak, iki ihlas ile. Yani o Allah için yapılması gereken ibadet ve amelde Allah'tan başkasından gelecek herhangi bir menfaat ümidi veya zarar korkusu olmayacak. Yalnız Allah için olacak. Işte ben şu millet benim zekat verdiğimi namaz kıldığımı hayırlardan elimi çekmediğimi görsün de, ticaretlerini benden yapsınlar, benimle ticaret yapsınlar, benimle alışveriş yapsınlar gibi veya ya geçerken birileri beni göstersin, bu adam şöyle ibadet ediyor, bunu adam şöyle yapıyor, bu adam bunu yapıyor falan desinler diye yapıyorsa bu kimsenin ihlası yürümeyi yustu İhlası olmayınca ameli de berhal Demek ki bir iman, iki ihlas, üç ittiba yani şeriate uygun olması. Kitab ve sünnete uygun olması. Bu üç özelliği taşıyan bir amelde, salih bir amelde bulunanlar ister erkek olsun, ister dişi olsun, ister bugün, ister dün, ister gelecek. İster yaşça küçük bir mükellef. İster büyük bir mükellef mükellef olduğu ameller ister az olsun ister çok olsun öyle ya zengindeyse bir kimseye zekat yükümlülüğü yok burada mükellefiyetin azlığı mevzuluyor. burada men amile salihan bu da asgari ne kadar olursa olsun yeter ki salih olsun salih bir amel işleyene erkek olsun dişi olsun hiç fark etmez mümin olmak şartıyla ne olur? فَأُولَٰئِكَ İşte onlar cennete girecekler ve cennette hesapsızca rızıklanacaklardır. Böylelikle firavun kavminden iman eden o kişi muhataplarına bu dünya hayatı da anmayın aldanmayın. Bu sürekli devam edecek bir şey değildir. Bunun kıymeti yok. Veya Allah size dünyada bu nimetleri, bu imkanları verdi diye, ahirette de sizlere bunları verecek diye bir taahhüdü yok. Çünkü Allah'ın taahhüdü ahiret için iman edip salih amel işleyenleredir. Kıra'nın kavminin ileri gelenlerine veya geri kalanlarına değildir. Bütün kavimler için elbette. Ya iman edenler onlara cennete girmek vaadi vardır. Ve cennete girmekle birlikte hesapsız rızıklanmaları vaadi vardır. Başkalarına. Şimdi iman eden o mübarek zat Kavmini kendisinin çağırdığı davetin mahiyetiyle ne davet ettiği ve öbürlerinin kavminin davet ettikleri iki davet arasında, iki mesaj, iki risalet, iki sistem, iki rejim, iki düzen arasında mukayese yapmaya çağırıyor onu. Veya kavmi diyor mâ li ed'ûkum ilen necât sonu kurtuluş olacak bir yola ben size davet ederim ki ben sizi davet ederken kavmim ne oluyor ben sizi kurtuluşa davet ederken ve ted'ûneni ilen nar siz beni cehennem ateşine çağırıyor bu ne biçim çelişki Peki kimin, kimin davetini kabul etmesi gerekir? Sizin beni davetiniz beni ateşe götürecekse kabul ettiğim takdirde, kabul etmeniz halinde benim davetim de sizi kurtuluşa götürecektir. Siz çünkü şu anda tutturduğunuz yolla kurtuluşa gidemezsiniz, eremezsiniz. Ben sizi kurtuluşa davet ediyorum. Ama siz beni ateşe davet ediyorsunuz. Mantık hangimizin neyi yapmasını gerektiriyor söyleyin diyor. İşte bu önemli ifade yerindeyse yol ayrımı veya sistemlerin iman ve küfür izamlarının ayrıldıkları en önemli noktaların başında bu. Hakimet ne olacak? Akıbet ne? İman edenler ve iman edenlerin davetini kabul edenler ebedi kurtuluşu yakalayacaklar, yakalarlar. Buna karşılık öbür davetler ve o davetlerin arkasından gidenler cehennemi koyuyor. İşlerin akıbeti bu olduğuna göre akıllı olanlar Neye davet edecek ve hangi daveti kabul edecek? Bunu gördükten sonra açık seçik ve net olarak karar verebilirler. Ama bu kadarla kalmıyor o büyük şahsiyet devam ediyor. Diyor ki ed'ûneni li billahi ve uşrike bihi ma leyseli bihi ilm. Yine bir karşılaştırma yapıyor. Sizler beni Allah'ı inkar etmeye, ona hakkında bilgim olmadık varlıkları, eşyayı ortak koşmaya davet ediyorsunuz, çağırıyorsunuz. Bense sizleri varlığı açık, sıfatları ile müminler tarafından Açık seçik bilinen aziz ve gaffar Allah'a davet Burada müminin davetinin ne kadar hikmetli olduğunu görüyoruz. Aziz ve gaffar isimlerini hatırlatıyor cenab Allah'ın birçok ismi. hadis Şerif'te belirtildiği üzere 99 ismi. İsmi'nin arasından iki tanesini hatırlat. Aziz ve Gaffarı. Azizi hatırlatarak, sakın ha güçlüsüz düşünerek imandan yüz çevirmeyin. Allah asla yenilmeyecek olan güçlüdür. Çünkü Aziz'in bir manası bu. Buradaki manası da o. Kesinlikle mağlup edilmeyen, herkese galip gelen güçlü demektir. Ben sizi sizin gücünüzün yanında yani gücünüzün kendi gücü yanında esamesi okunmayacak bir vaziyette olduğu güçlü ve muktedir gücü her şeyin üstünde, bütün güçlerin üstünde. hakimler üzerinde de hakim. Hükümdarlar üzerinde de hakim. Firavun dahil olmak üzere, geçmişteki Firavun'la Şurada günümüzdeki firavunlar da, gelecekteki firavunlar ve tağutlar da dahil olmak üzere. Hepsinden daha güçlü olana davet edin. Bu şekilde iman etmeyenlere, iman etmek istedikleri vakit, şeytanın ilk telkini veya vesvesesi genelde şu olur. Sen bu kadar yıl günah kazandın. Günahların dağları geçti. Boyunu kim bilir kaç defa açtı. Sen bu günahkar halle iman etsen ne olur ki? Başver artık. Nasıl olsa iman etsen de faydası olmayacak. Yoluna devam et. Demeye getirir. Veya bu anlamda telkinlerde bulunur. Kimlere? Kafirken iman etmek isteyenlere veya günahkarken tövbe etmek isteyenlere. E Cenab-ı Allah'ın sünnetine ki aldığı vahiy terbiyesi çok güçlü olduğu anlaşılıyor. Ben sizi aziz, dolayısıyla kendi gücünüze anmayın. Gücü bütün gücü, evet, gücü bütün güçlerin üstünde. Cenab-ı Allah aynı zamanda bütün günahları bağışlayacak olan Gaffardır ve gafurdur. Onun için diyor ve ben sizi aziz ve hafar olan Allah'a davet ediyorum. Siz beni siz beni bu şekilde aziz de olmayan günahlarımı bağışlama veya günahları bağışlayacak güç ve imkana da sahip olmayan birisine davet ediyorsunuz. Oysa ben sizi Aziz ve Gafar olan Allah'a davet etmek. O halde burada günahları bağışlama, Allah'ın bağışlayıcı özelliğini zikretmesinin özel bir önemiyeti vardır. Günahkarları günahlarının ve tövbelerinin kabul günahlarının bağışlanıp Tövbelerinin kabul edileceğinden yana asla ümitsizliğe düşürmek hakkına sahip değil. Aksine onları Allah'ın rahmetine ümit bağlayacak bir şekilde bu daveti onlara ulaştırdı. Şimdi iki daveti önce karşılaştırdı. Bu sefer Onların, daha doğrusu kendisinin davet ettiği Cenab-ı Allah ile onların davet ettikleri uydurma ilahların, putların davaları, davetleri, çağrıları arasındaki farkı göstermeye, ortaya koymaya çalışıyor. 43. Ayet-i Kerime'de. لَا جَرَمَا اَنَّمَا تَدْعُونَنِي pesi olmayan bir hakikat vardır ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz inanç ve hayat sistemi لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الْدُنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ Onun ne dünyada ne ahirette kabul edilebilecek muteber sayılacak hiçbir daveti yoktur. Hiçbir hususta onun davetinin geçerliliği mevzubahiz değildir. Dünyada da ahirette de. Üstelik Ve en merabdena ile Allah Siz inansanız da inanmasanız da Hepimiz birlikte Allah'a döndürüleceğiz. Dönüşümüz, döndürülüşümüz onun huzuruna olacaktır. وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ أَصْحَابُ NAR <الْنَار> Müsrif haddi aşan demek. Aşırıya kaçan demek. Günahkarlıkta kafir olmanın ötesinde bir aşırılık olmaz. Onun için cehennemlikler ve müşrikler için, kafirler için yapılan tehdidin burada da yapıldığını görüyoruz. وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ Ashabunna. Ve müsrifler, haddi aşan günahkarlar şüphesiz cehennemliklerin kendileridir. Cehennemle ile musahabetleri olacak, sohbetlikleri yani beraberlikleri. Beraber olacaklar, arkadaş gibi yani. Şeytan ve cehennem arkadaşların en kötüleridir. Şeytan bir noktadan itibaren cehenneme girinceye kadar arkadaşlığını sürdürür. Ondan sonra ben karışmam der. Ama kafirlerin cehennemle arkadaşlıkları ebediyete kadar devam eder. Ve neticede dünya hayatında akıbetin ne olabileceğiyle alakalı onlara hatırlatmada bulunarak son sözlerini söylediğini görüyor. Ve se tezkürûne mâ ekûlü uzun bir tebliğ konuşması değil mi? İşte sonuna geldi. Söyleyeceklerini söyledi. Sözü gereksiz yere uzatmak yok. Boş laf kullanmak da yok. Onun için Cenab-ı Allah bu uzun örneği aynı zamanda İslam'a davet edecek olanların davetli muhtevalarının nasıl olması gerektiğini de özellikle belirtiyor. Dolayısıyla davet ile ilgili bir takım çalışmalar yapanların ister ilmi olsun ister ameli olsun bu ve benzeri hıssaları, peygamberlerin davetlerini çok iyi bir şekilde tetkik edip bunlardaki özellikleri tespit ederek davetlerinde bunları düstur edinmeleri ediyor Ve diyor ki فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَكُولُ لَكُمْ Şimdi dudak büktüğünüz, kulak asmadığınız, duymak istemediğiniz, size söylediğim bu sözleri Fazla zaman sonra değil, yakın zamanda, kısa bir süre sonra hatırlayacaksın. Aa, bizden olan ama iman etmiş, Musa'ya iman etmiş bulunan, kavim olarak bizden fakat iman ettiği için akide olarak bizden olmayan o mümin vaktiyle bize böyle böyle demişti bize doğru yolu göstermiş ve uzun uzun açıklamıştı diye hatırlayacaksın. Arkası nasıl gelir? Ama hatırlamanın faydası olmayacağı bir zamanda hatırlarsanız bunu size yararı olmaz. Önemli olan insanın tezekkürünün öğüt almasının, ibret almasının ölümden önce yani İmtihan süresi bitmeden önce gerçekleşmesidir. Aklının başına o vakit gelmesi. Siz benim bu dediklerimi şu veya bu vakitte şu veya bu şekilde hatırlayacaksınız. Bana gelince benim bu söylediklerimin sizin için ne kadar ağır, bazılarınıza ne kadar ters hatta Özellikle bu sistemin kodamanları ve ondan vazgeçmek istemeyenler, bu inanç ve hayat sisteminin devamını isteyerek ona dört elle sarılmış olanlar bundan dolayı belki bana kötülük de yapmak istiyor. Ölüme o kadar varan, işkencelere kadar varan. Ama ben size söylüyorum ki ve ufevdu emri ilallah. Ve ben işimi Allah'a havaneydim. Benim işimin vekili, işimin sahibi beni koruyup gözetecek olan size karşı bu teblir duruşumun karşılığında bana dilediği en güzel şekilde veya benim mükafatımı arttıracak şekilde muamele edecek olan odur. Bunun e, muhtevasında şu da var. Özellikle siz bana zarar vermek isteyebilirsiniz. Ben karşınızda durarak bu tebliği yaptığım için. Ama ben size karşı işlerimi Allah'a havale edeyim. Onlara aldırmadığını ifade ediyor. Ne yapmak istediklerini, neyi düşündüklerini önemsemediğini onlara anlatmak. Anladılar mı? Anlamış olmalılar. Ama gereğini yaptılar mı? Buna dair kitabımızda, sularda herhangi bir bilgi yok. İna Allah baciyım Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görür. Kimin iman ettiğini, kimin etmediğini, kimin iman ettikten sonra imanın sorumluluklarını, imkanları ölçüsünde ama sonuna kadar yerine getirmeye kalkışıp çalıştığını çok iyi görür ve bilir. Görüyorsa eğer takdirinde beni dünyevi kartlarda sizin vermek istediğiniz kötülüklere karşı korumayı murat etmişse koruyacaktır. Değilse sizin bana yapabileceğiniz zarar ve işkenceler vereceğiniz zarar ve işkenceler, yapacağınız işkenceler vereceğiniz zararlar benim için sabrı gerektirecek ve ezre vesile olacak işlerdir. Rabbim bunları biliyor. Ben işlerimi ona havale ediyorum. Bana zulüm ve işkence edecek olursanız ondan sabır diliyorum. Sabretme işimi ona havale ediyorum. Eğer beni öldürmeye kalkışacaksanız cehadet makamını benden esir ona tevekkül ediyoruz diyor. İnnellahe basirun bil ibad Şüphesiz Allah kulları çok iyi görür. Ve 30 a. 45. ayet-i kerimenin bir bölümünü zikrederek daha doğrusu hepsini zikrederek bugünkü dersimizi bitirelim. Bugün teknolojinin biraz azizliğine uğradık. Peki bunun sonucunda ne oldu? İşimizi işimi Allah'a havale ettim diyor. Cenab-ı Allah da diyor ki bize akıbeti anlatıyor. Merak edilecek bir konu çünkü. <gülüyor> Onların o mümin için hazırladıkları, kurdukları tuzakların kötülüklerinden, zararlarından Allah onu korudu. Tevkülün mükafatı budur işte. Peki ona kötülük yapmak isteyenlerin güçlerine, kuvvetlerine, saltanatlarına, egemenliklerine, servetlerine, silahlarına, araçlarına, gelişlerine, küfür üzere kalınmakla birlikte güvenenlerin sonu ne oldu? Yani Firavun ve hanedanının başına ne Ve haka bi al-i firavne su Firavun hanedanını ise en kötü azap. Cehennemle sonuçlanacak dünyadaki helak olma azabı ne yaptı? Cephe çevre koşar. Etraflarını sardı. Hiçbirisini dışarıda bırakmayacak şekilde onlara azap eriştik. Cenab-ı Allah bizleri iman ve hidayet yolunda sabit kılsın. Dalalet yolunda olanlara da İslam'ın nurunu ve hidayetini doğru ve hakka yakışır bir şekilde aşıyıp götürmeyi bunu yaparken de bizlere hak yolda sabır ve metanet lütfetmesini bütün kalbimizle niyaz eden. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.